Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusuna güreşiyoruz. Uzun süredir güreşiyoruz. Değil mi Dindemciğim? iyisin? Evet Keremciğim. iyiyim. Güzel bir gün. Bol güneşli. Ee, i̇stersen sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Aynı isimli Twitter hesabımız var. Facebook hesabımız var. Ve Instagram, Instagram hesabımız Programımızla var. Programımızla aynı isimli. Evet. Ee, i̇sterseniz de bütün podcast kanallarından eski programlarımıza ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler. Geçen hafta biliyorsunuz destek haftasıydı. Destek forever, destek. Destek forever diyorum. <gülüyor> <gülüyor> destek bitmiyor. Zaten çok şenlikli ve güzel geçiyor destek haftası. Desteklerin sayısı artıyor ama malumunuz sadece o hafta değil bütün yıl boyunca bu destekler verilebiliyor. Zaten bunu bilen ve bu şekilde takip eden dinleyicilerimiz de var. Şimdi sizinle bizimle ayakta duran radyomuzun belini doğrultmak için desteklere devam diyelim. Programımıza başlayalım. Şimdi efendim biz malumunuz bu yayın dönemindeki artık sonlarına geldik. Son iki programımız bizim bu yayın dönemi bitmeden önceki ad isim başlığında hep konuştuk. Başka şeylerden de bahsettik ancak daha çok insana verilen isimler üzerinden ilerledik. Ee, şimdi son iki programımızda e, şehirlere verilen adlara geçeceğiz. Hatta benim bu bağlamda e, meşhur çok da popüler olan Kasado Papel dizisi e, aklıma geliyor. Hı hı. Orada da insanlar şehir adlarıyla e, anılıyordu böyle Tokyo. Berlin, Rio evet, gibi. Ben izlememi bilmiyorum pek. Evet, yani birçok çok tutan dizi gibi ilk sezonu heyecan verici olup sonra gittikçe böyle saçmalıkların arttığı... Öyle mi oldu? <gülüyor> ee, ben mağzıda çok... da öyle değil canım. Game of Thrones öyle mi diyor? Ya aslında o da şöyle öyleydi. Şöyle öyle diyerek. Bir Sen bir Game of Thrones taktirdin evet. evet ama şöyle. Tabii o yıllar sürdü. Ve romandan koptuktan sonra son birkaç sezon bence Game of Thrones da bozuldu. İnanılmaz hızlı. Karakterlerin derinlerine inmeyen bir aksiyon peşinde koşan hal aldı bence. Hmm. Tabii ki o kadar zaman izlediğimiz için. Bitirdim tamamladım ama şimdi Game of şey. <gülüyor> konusu merkeze geldi ama efendim sonuçta şehirlerin de insanlar gibi karakterleri olduğunu bayağı bir insana benzediklerini düşünürüm. Kerem Cim'le dedik ki hatta Kerem dedik ya iki program yetmez bir de hele dünyadaki isimlere de bakacak olursak sonra dedik biz en azından bu adlar kısmını şehirlerle bir bitirelim. Sonrasında, Sonrasında Allah, bakarız diyoruz. Evet Allah kerim evet. Türkiye'ye odaklandık aslında. Evet. evet. İstanbul'u konuşmaya kalksak belki saatlerimizi alacak ama hem yaşadığımız şehir olarak bizde uyandırdıklarına baktığımızda evet. bazı özel noktaları değil mi? Çok öyle bakmadık. Tarihine baktıkça. Biraz etimoloji kökeni nereden gelip nereye gidiyor? Evet, ne tür yanlış anlamalar? Ama bu dönem biraz öyle baktığın evet, gibi. Evet. Aslında bir, bir unutmadan bir, bir dil biliminin özel isimleri incelen bir dalı var onomastik. Ondan kabaca bir bahsedeyim, değil mi? Yunanca onomastikostan geliyor aslında. Onoma sözcüğü ad adla ilgili demektir. Adların kökeni ve anlamları ile uğraşan bilim dalıdır. Aslında biz biraz bu dönem biraz yaklaştık değil mi? Evet. İngilizce'deki name sözcüğü de onu mı kelimesinden gelmekteymiş eski Yunanca. Bu bir anekdot olarak burada kalsın. Evet. Efendim, söyleyelim. Yani, <gülüyor> bütün çünkü yayın dönemi boyunca aslında ona mastiğin uzantısı olan bir şey yapmış evet. olduk dediğimiz gibi bu son iki programımızda illerden bahsedeceğiz. Tabii illerle ilgili de bir değişim var. Böylece tevellüt de belli olacak ama efendim ben küçükken demeyeyim aslında lisedeyken bile hı hı. 67 il vardı. Atlas'ımız vardı. Atlas'ta 67 ilden oluşan Türkiye haritası vardı. O 67 ilin evet. özelliklerini coğrafya dersinde öğrenirdik. Siz Kerem Bey? Evet ben, benim de ben 67 ildem <gülüyor> ama okul bitmeden Çoğalmaya başlıyor işte değil mi? Evet. 81'e doğru uzandı. Şimdi 81. Sende neler oldu bana anlat bakayım buraya daha hikayelerim var galiba. Yok ben şöyle sadece, ben sadece hala... Ben plaka ezberleme eğilim var. 67'den sonraki illeri daha yeni ezberledim. Öyle, ezberledin mi? Ezberledim. ezberledim. Şimdi sayıyormuşum. Ben hala bazen şaşırıyorum. Bir yer söyleniyor. Aa orası il mi diyorum. Çünkü ben hala onun <gülüyor> ilçe oldu hala alışığım falan. Bazılarında yani. Efendim, şimdi başlayacağız. Benim şu dikkatimi çekti. Kerem'le bölüştük illeri. 81'inden de bahsetmeyeceğiz tabii. Bazılarının çok adı üzerinde gibi aslında. İşte Eskişehir falan şeklinde. Ama yanıltıcı olanlar da var. Var, evet, çok doğru. Evet. Gene de seçtik sonuçta. Evet. 81'inden bahsetmeyeceğiz. Bazen çok şaşırdığım da oldu. Benim de. Evet. Bir de yanlış anlamaların çok hüküm sürdüğü bir alan sanki burası. Ya da e, halk ağzında... Ya bir şey öyle değiştirilmiş ki artık anlamı yok o söylenen her şeyin aslında. Evet. Değiştire değiştire halkı. Onu daha kendine kolay geleni söyleye söyleye. Bir, bir çeşit halk etiboliz çıkmış bazılarında. Evet. Öyle de bakmak lazım belki. Bir yandan hani ülkemizin bu bir hani meşhur bir siyasi cin değil mi? Sen sen evet. de köpeçin köpeç. Ne, ne <gülüyor> mozaei ulan e, yani <gülüyor> ama bir yandan da işte sadece isimlerin kelimelerin kökenlerine baktığın zaman biz o mozaeyi gördük yani. yani. Gerçekten görüyorsun. Ee, bu, bu altı altı bir şey bunu hep hatırlatıyoruz zaten. Hatırlatmaya Hatta, da devam edeceğiz. Zaten. Evet ya ben gerçekten şeyi düşündüm. Etimoloji diye bir ders olmalı. Bazı dersleri düzumsuz. Senin neyin efendim efendim şimdi <gülüyor> <gülüyor> <milletim> önümüzdeki <gülüyor> yayında yayın döneminde bak abilat çıkardı. eğitim döneminde. Vallahi halkıma kadar ilaçını, dinledikleri tartışıyor. Halep ediyoruz en azından efendim. Ya gerçekten bu ayrımcılığın ve ötekileştirmenin büyük oranda azalacağını düşünüyorum. Etimoloji çalışması yapanların artışıyla halkın bunu bilmesiyle çünkü ne kadar birbirinin içine geçmiş kültürler, kelimeler aslında bir yerin kime ait olduğuyla ilgili o kadar tartışılmaz bir gerçeklik var ki hani bunu görmek bilinçte de bir değişim ...beraberini getirecektir ama... ...diye başlayalım. Biz programın yarısı geldi. Buyurun. <gülüyor> Düzen değiştirmek. Efendim Adana'dan başlıyorum ben. Adana evet. Aa, Sıfır bir Adana. <gülüyor> Sıfır bir Adana. Sen de şeyleri söyle bari ben. <gülüyor> Hatırlayabildiklerimi söyleyeyim. Evet. E, şimdi... E, ağırlıklı olarak iki kaynaktan e, Nişayan Yer Adları Sözlüğü ve Wikipedia'dan yararlandık. Aynı zamanda ben fikriyat.com diye bir yere baktım hatta Kerem'ciğim bunu çok tahsis etmedi ama şöyle baktım ilginç aslında kültürel bakışı çok güzel yansıtıyor. E, biraz belki... Doğu İslam sentezi ya da bu toprakların bakış açısından bakarken nelerin seçildiğiyle işte Wikipedia gibi görece daha nötr noktadan nasıl bakıldığı hmm. ya da azınlık bakışının biraz daha ağır bastığı bir kaynakta ne söylendiği aslında bizim de internette sıklıkla karşılaştığımız hemen doğrudur zannettiğimiz şeylere bir daha bir daha bir daha bakmak gerekliliğini de düşündürdü. Hmm. Diyerek e, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> efendim ben Adana ile başlıyorum. Şimdi, Adana. Nişanyan yer adları sözlerinde... Çok sıcak Adana. <gülüyor> Çok evet. Şimdiden bile başlamıştır sanıyorum sıcaklar. <gülüyor> 01 Adana, efendim neredeyse 3500 yıldır pek de değişmeyen nadir adlardan olduğu söyleniyor Nişanyan'da. E, Milattan önce 2000'de e, Yunan Anakarasından göçen... Danaoi halkı tarafından kurulmuş. Dikkat ederseniz Danaoi de içinde bayağı Adana'ya hmm. benzer bir ses barındırıyor. Şimdi burada biraz daha böyle Doğu İslam kaynaklı bir kaynak olan diyeyim gene fikriyata baktığımız zaman buradan da zaten şeyle birlikte gidiyorlar bu noktadan sonra Nişanyan'la. Adanos şeklinde bir kullanım var çeşitli kaynaklarda. Bu aslında gene biraz hikayelere, mitlere dayanıyor tabii. Tarsus kentiyle savaşan Adanos'un adının şehre verildiği gibi bir bilgi var. Ancak Wikipedia çok fazla muhtelif hikaye anlattığı için onu işin içine almıyorum ama bu Danaoi'den türüyerek değişe değişe Adana'ya geldiği bilgisi şu anda yeterli bize. Hatta M.Ö. Hititlerin yaptığı bir anlaşmada da Adanaia diye geçiyor e, ismi. Afyon'u da söyleyeyim sana aktarayım. E, gene Nişanyan'da e, Bergama kralları zamanında yani M.Ö. 3. yüzyılda Akroinon deniyor. Hı hı. E, aynı zamanda Akroinos diye bir hisar var. Zaten birbirine çok benziyor sözcükler. Bu sözcüklerin deformasyonuyla zaman içerisinde afyon haline geldiği bilgisi Bildiğiniz var. Bildiğiniz afyon değil yani. E bildi e şöyle diyeyim aslında fikriyatta belli bir zamandan sonra orada çok afyon yetiştiriciliği yapıldığı için afyon adı verildiği bilgisi de var ama Nişanyan'da bu bilgi yok. Şahiyan bence yalanlardı bunu zaten. Evet. Çünkü bu tip örneklerde biraz sinirleniyor. Sinirleniyor evet. Bayağı da öyle şahiyalar var <gülüyor> evet, falan. Esprili, Doğru esprili değil. Esprili herhalde falan deyip evet. bir espri hali deyip geçiştiriyor. Efendim ben Kayseri'ye bakayım. Bir senden bir benden giderken Rumca aslında Kayseriya kelimesi var. Latince'de Kayseriya var. Yunanca Kayseriya adı. Arapça biçiminde Türkçeleştirilmiştir diyor. Eski isimleri Mazaka ve e, Mazaka ve Kayseriya'dır. E, evet. <gülüyor> ben direkt Kayser bildiğimiz bu Roma İmparatorluğu'nda Kayser. Ah o onun iki açıklamaları yapacağım işte. Kayser veya Kayza Arapça ve Osmanlıca Roma ve Doğu Roma yani Bizans İmparatorlarına. E, Sezar, Yedemişim, evet evet, yılanın İslam ülkelerinde kullanılan biçimidir. Hatta bilirsin işte işte Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Kayseri Rum ismini almıştır. Hani bu bir örnektir işte iki, Hı -hı. ikinci Mehmet. E, hatta bu ikinci Mehmetle birlikte bu isim, isim iyice resmileştirilerek resmi sıfatlar arasında e, Kayseri Rum yılanı kullanılmaya başlanmış. Bu önemli. E, aslında Sezar asıl olarak işte Romalı bir devlet adamı. Gaius Julius Caesar'ın e, lakabı e, bu. Bu e, Caesar'ın da manevi oğlu olan ilk Roma imparatoru e, Gaius Julius Caesar Octavius eee Octavianus onursal bir ünvan olarak Caesar lakabını benimsemiş efendim. E, hatta daha e, değişik coğrafyalarda da aynı kökenli kullanımlar var. As i̇şte Rus hükümdarları biliyorsun. Eee Caesar adının Rusça biçimi olan Çar'ı kullanmışlar. Hmm. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu gibi Avusturya İmparatorluğu ve Alman İmparatorluları da işte Latince Sezer ve Almanca Kayserli'nin anlamını kullanmışlar bu önemli Kayserliler biliyorlar mı acaba böyle Sezarlara doğru giden bir Kaiserden. Kayser'den gidenlerde vardır, vardır muhtemelen tabii. Nişanyan'da Şimdi. yine bu ilk şehrin hani Mazaka veya Majak bu Mazaka Yunanca Majak da Ermenice olduğunu e, söylüyor Nişanyan bu, Bu adıyla Kapadokya krallığının eee Krallığı başkentiymiş efendim başlarda. Mazda'da İrani dillerde e, büyük anlamına gelen bir sözcük olabilir demiş. Eee Kayseri ile ilgili açıklamalarım bunlar. İstersen bir şarkı arası verelim. Geldi mi şarkıya? Gelmez mi? Ya vakit çabuk geçer biliyorsun. Ankara'dan abim geldi. Diyelim mi grubun gündoğarken? Diyelim. 95.0 Açık Radyo'da kamusla güreş. Bu sefer şehir adlarıyla güreşmeye devam ediyor. Ağrı Ağrı'da Neler var bakalım? Nisan yanda, Nisan Nişanyan ya şöyle bir sıralama yapmış. Onu da paylaşayım. Aslında çeşitli kaynaklarda ne zaman geçtiğiyle ilgili bilgiden yola çıkarak sözcüğün nereden nereye geldiğinden bahsediyor. Yani ben bazı tarihler vereceğim. Mesela A. 1850'de şorbulak deniyormuş. Tuzlu pınar anlamına geliyor. Çünkü 1850'deki bir kaynakta ilk defa O yere Şorbulak denmiş. Hep bu şekilde ilerleyeceğim. Onu da paylaşmış olayım dinleyicilerimizle. Daha sonra 1891'deki bir kaynakta Kara Kilise olarak bahsediliyor bölgeden. Hmm. Burada aslında Bitlisi bir grup Ermeni'nin kiliseye vakfedilmiş bir arazide 10-15 hanelik böyle ev ve dükkan kurduğu O kurulan yerden Ağrı'nın sonra bir e, küçük kasabaya sonra da şehre dönüştüğü bilgisi var. Sonra bayağı hızla ileriye atlıyorum. 1928'de Karaköse deniyor. E, ve e, hatta bu Karaköse denilişi de e, Kazım Karabekir önerisiyle böyle deniyor. Daha Hı. sonra 1946'da bayağı geç bir tarih. Ağrı adını alıyor aslında Ağrı Dağı'ndan bu durumda Ağrı Dağı ve Ararat bilgisine de bir geçmek gerekiyor. Yani Ağrı Dağı'na baktığımız zaman dağın eski adının Ermenice Masis ki bu Farsça'da en büyük anlamına gelen Masis'ten gelmiş olabilir denmiş Nişanyan'da. 13. yüzyıldan önce bu adla anılıyor Ağrı Dağı aynı zamanda Ağri, Ağri de denebiliyor. 1840'lar civarındaki kaynaklarda Akori, Aksori falan gibi artık gittikçe Ağrı'ya doğru yaklaşan söylemler var. Bir yandan Tevrat'ta geçen Ararat'ta da daha sonra Arar ve Ağrı'ya döndüğü bilgisi diğer kaynakta, Fikriyat'ta var. Ama yani Ararat'tan nasıl Ağrı'ya geçtiği gene Nişanyan'da olmayan bir bilgi. İmam Matyüs, evet orası. Evet, evet. 40 Kraliye bakayım istersen. Buyur. E aslında çok uzun süreler yani yüzyıllarca 40 Kilise olarak geçiyor. 40 Kilise adı 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla değiştiriliyor. Bunun yine nişan yanından yaradları sözünden baktım bu arada. Muhtemelen diyor 40 aziz azizler kilisesi anlamındadır. Üçüncü hmm. e, yüzyıl sonunda Sivas'ta din şehidi olan yani bu muhtemelen Hristiyanlık şeyinde olan eee 40 azizler efsanesi Anadolu'da Hristiyanlığın Anadolu Hristiyanlığının popüler bir konusuydı. Oradan da hani o oraya yansımış olduğundan bahsediyor. Evet. ilginçmiş. gene işte aslında başta söylediğimiz bu ne kadar çok farklı kültürün, dinin, inancın olduğu bir toprak e, olduğunu tekrar anımsıyoruz Ama ben nedense hep böyle biraz içim bunu e, Düşünüyorum diyeyim. Devam edelim. Ee, Ankara, Ankarasız olmaz. Nişanyan'da, e, antik çağda Anadolu'da ve Balkanlarda aslında en az dört tane e, Ankara e, şeklinde e, Ankara Y var burada şeklinde telaffuz edilen yer olduğundan bahsediliyor. Anlamı bilinmiyor aslında. E, Wikipedia Frik dilinde Ankara'nın gemi çapası olduğunu söylüyor. Wikipedia. Hı -hı. E, ve e, eski bir takım sikkelerde de Ankara'ya ait sikkelerde gemi çapası varmış. Çünkü anlatıya göre e, Frik kralı Midas Hı -hı. E, orada gemi çap çapası bulmuş Hı -hı. gibi bir hikaye var. E, bu Ankira tabii ki Ankara'ya çok benziyor. Şimdi fikriyata baktığımız zaman o da daha çok İslam kaynakları e, bağlamında ilerliyor. En Engur'u diye bir kullanım olduğunu da söylüyor. Farsça da Engur üzüm anlamına geliyormuş. Yunancada da aguirada koruk anlamına geliyormuş. Eee hmm. Sanskritçede de ankaba e, sözcüğü var. E, bu bir tahmin. Oralardaki belki üzüm bağlarından falan en Ankara olduğu e, tahmini var. Böyle bende. Hmm. Ankara. Elmişmiş. Kastamonu'ya bakayım bu hani bölümü de ilk başta hiçbir şey uyandırmıyor yani. Kastamonu evet değil mi? <gülüyor> Kastamonu, nişan yanda Kastamon kelimesi Yunancadan geliyor. Ee, yine bir tipik böyle bir nişan yan şeyi var. Ee, yorumun, sinirlenmiş evet, mi? Sinirlenmiş. 11. Onbirinci yüzyılda diyor Komnen hanedanı döneminde ortaya çıkan Kastamon adının Castro Komnenon yani Komnener hissarı olarak yorumlanması spekülatiftir demiş kendisi. Hmm. Wikipedia'ye baktım aslında aslında şehirle ilgili olarak. İlginç birçok örnek var ismin türemesiyle ilgili. Bir görüşe göre Kastamonu şehri ismini Hittit döneminde aynı bölge için kullanılan Kastama isminden alıntılanmış olabileceğinden bahsediyor Wikipedia'da. Bir başka görüşe göre Gaz ve Tumanla kelimelerin birleşiminden almış olabileceğinden bahsediyor. Gazlar ya da bilinen adıyla Kaşkalar Kastamonu'nun ilk yerleşimcilerinden efendim. Tumanlı ise o dönemde Kastamon üzerinde bulunan bir şehir, bir bö şeydim bölge, bölge ismi ismiymiş. Hmm. Üçüncü görüşe göre işte bu <gülüyor> Nişanyan'ın e, e, spekülatif bulduğu şeyin Kastro ve Komnen kelimelerinin birleşiminden almıştır diyor. Kastro kelimesi Latince kale demekmiş. Komnenler ise bir Bizans hane olup bu bölgenin Bizans dönemindeki yerleşimcileridir demiş. İstersen ben bir Koceli de söyleyeyim. Koceli Bu da ilginç geldi Ben Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Bey zamanında fethetmiş bir şehir Kocaeli. Şehri fetheden komutanın ismi Akça Koca'ymış. O yüzden Hı. Kocaeli denmiş yani. Akça Koca, Kocaeli. Akça'nın kocasından evet Kocaeli olmuş. <gülüyor> Bu adam olmuş. El il gibi belki öyle bir evet, el evet, insanı gibi değil. değil. Yok, evet. evet en azından bugün ağları bitirmiş olayım ben. Ben Hı -hı. A'dan sen K'den gidiyoruz. Efendim Antalya'ya bakıyoruz şimdi. Antalya'da hem Nişayan hem Fikriyat aynı şeyleri söylemişler. E, Bergama Kralı 2. Attalos e, kente, yani buraya bu alana kent statüsü vermiş. E, ve o yüzden de onun ismine çok benzer bir biçimde Attalos'tan gelişerek Antalya e, olmuş gibi. Aslında Anadolu'da Helen öncesi e, bu e, Atala ya da Attala şeklinde ifade edilen başka kentlerde varmış. Bir de tabii şunu unutmamak gerekiyor. Hani biz bugün Antalya, Kastamonu falan dediğimiz zamanki sınırlardan bahsetmiyoruz. Bundan bin yıl tabii evvel. Tabii, hatta e, yüz yıla evvel gittiğimiz zaman bölgeler değişiyor ama yaklaşık aynı bölge diyelim. Bölgeden evet. bahsediyoruz. Artvin'le devam edeyim. Artvin'de e, Nişanyan'dan gidiyorum. E, Nişanyan'da şimdi e, o çevrenin 16. yüzyılda Gürcülerden Livana beylerinin egemenliğinde olduğunu görüyoruz. Zaten bu Livana'yı görür görmez ben hemen Livane, Livaneliği bir anımsadım. Osmanlı yönetimine geçince Livane ve Livane sancağı olarak anılıyor. Rüfeli Van elminde böylece soyadı anlaşılıyor. Ee, ben hatta Artvin ne olduğunu biliyorum hemen bizim Didem genç Türkiye'de bir andım. Ee, 1921'de e, Türkiye'ye katılıyor Artvin ve 56'da Artvin adını alıyor. Geç bir tarihi hmm. aslında. E, Fikriyat'ta da kenti e, zamanında genel Kurucularından olan birçok kurucusu var malum bir kendin. İski tükümdarlarının adından geldiği gibi bambaşka bir bilgi var. O da Artveni, Artveni ve Artvin şeklinde bir değişim e, içerdiğini söylüyor. Wikipedia'da Arta Ovani gibi iki ayrı sözcüğün birleşmesinden, Gürcüce bunlar. Hı hı. Arta Zerdüşçük bir tanrının adıymış. Ovani de bir şeyi taşıyan anlamına gelen bir ek Ee, bu artı olanı birleşerek artı olmuş şeklinde bir bilgi var Wikipedia'da. Çok yükmeçmiş. Evet. O zaman haftaya görüşelim. Bitti mi Keremciğim? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz bugünkü destekçimize teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.